Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar. Aziz Sıddık kardeşlerim. Latif, manidar ve beşaretli iki hadiseyi beyan ediyorum. Birincisi, meyusane bir hatıradan müjdeli bir ihtar. Bu günlerde hatırıma geldi ki hayatı ictimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihetle günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanların hususi ibadatı ve takvası nasıl mukabele edebilir diye musane düşündüm. Hayatı İhtimaiyye'deki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahattür ettim. Risale-i Nur şakitlere hakkında necatlarına ve ehli saadet olduklarına dair kuvvetli işaret Kur'aniyeyi ve beşareti Aleviye ve gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur diye mütehayir kaldım. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki, risalet Nur'un hakiki ve sadık şakirtleri mabeynindeki düsturu esasi olan iştiraki amali uhreviye kanunu ile ve samimi ve sadık tesanüt sırrı ile her bir halis ve hakiki şakirt bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince dilleriyle ibadet edip istiğfar eder, bin taraftan hücum eden günahlara karşı bin dil ile mukabele eder, ihlas ve sadakat ve sünnet-i seniyyeye mütabaat ve hizmet derecesine göre o külli ubudiyete sahip olur. Bu büyük kazancı elden kaçırmamak gerektir. Bazı melaikenin 40 bin dil ile zikrettikleri gibi, halis ve hakiki müttaki bir şakir dahi 40 bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, Necata müstahak olur inşallah. İkincisi eski zamanda 14 yaşımdayken icazet almanın alameti olan üstad tarafından bir cübbe bana giydirmek vaziyetine maniler bulundu. Yaşımın küçüklüğüyle memleketimizde büyük hocalara mahsus kisve giymek yakışmadığını saniyen o zaman büyük âlimler bana karşı üstatlık vaziyetini değil ya rakip veyahut teslimiyet derecesine girdikleri için bana bir cübbe giydirmek ve üstadlık vaziyetini alacak kendilerine güvenenler bulunmadı ve evliyayı azimeden 4-5 zatın da vefat etmeleri cihetiyle 56 senedir icazetin zahir alameti olan cübbeyi giymek, bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek hakkımı bugünlerde 100 senelik bir mesafede Hz. Mevlana Zülcenaheyn, Halit Ziyahettin kendi cübbesini pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini ''Bazı emarelerle bana kanaat geldi, ben de o mübarek yüz yaşında cübbeyi giyiyorum, cenab Hakk'a şükrediyorum.'' Haşiye, Risale-i Nur şakirtlerinden ve ahiret hemşiremizden asiye namında bir hanım eliyle o mübarek emaneti aldım. Said Nursi Emin ve Feizinin Isparta'daki kardeşlerine üstadlarının hastalığı hakkında bir mektuplarıdır. Ramazan-ı Şerif'te beş gün savm-ı visal içinde, Gıda olarak ekmeksiz muhallebi 3 ve 5-6 kaşık soğuk yoğurt, 3. gece yarım kaşık muhallebi ve dördüncü gece iftarda sulu şehriyeden 5 kaşık ve 5 kaşık da yine o şehriyeden sahurda ve yoğurt keza 3-4 kaşık. 5. gece tanesiz gibi gayet hafif şehriye 5-6 kaşık, sahurda ise yine 5-6 kaşık. İşte 5 günde pirinç çorbası susayılmamak şartı ile şehriyeden 5 dirhem yoğurt süzülse 10 dirhem, muhallebi susuz 6-7 dirhem, mecmu 30 dirhem gıda ile 5 gün savmı visal yalnız teravih noksan olarak sair vazifelerin yapılması, Risale-i Nur Şakirtlerine ihata edilen inayatın harikalarından bir kerametini gördük. Hem üstadımızdan hiç görmediğimiz ikimiz yani Feyzi Emin, Barla Isparta Süleymanları gibi inceden inceye hastalık hiddetlerini tahrik etmemek için İhtiyat edemediğimizden şiddetli hiddetini gördük. Bu hastalığında yine eseri rahmettir ki, hiç hayal ve hatıra gelmeyen aşırı ahirin gayet mühim gecelerinde, üstadımızın tam ifa edemediği vazife yerinde, bu havalide her bir şakirt, kendi hususi çalışmasından başka bir saati üstad hesabına, Risalet-i Nur'un şakirtlerinin mücahide-i maneviyelerine iştirak ve onları hedef edip, onların defteri amaline geçmeye Aynı üstad gibi çalışmaya başladılar. Hatta üstadımız diyordu, ''Ehemmiyetsizliğimle beraber Isparta ve havalisindeki kardeşlerimizin amali uhreviyesine bir medar-ı hükmünde benim kusurlu çalışmam kafi gelmiyordu. Demek üstad yerinde onun birkaç saat çalışmasına bedel pek çok saatler aynı vazifeyi görmeye başladılar.'' Cenab-ı Hak, rahmetiyle bu hastalık vesilesiyle bir şahs manevi ve kuvvetli bir medar olacak bu tedbiri ihsan eyledi, cüz'iyetten külliyete çıkardı. Hem bu hastalık letaifindendir ki, üstadımızın hiç sesi çıkmıyordu, konuşamıyordu. Hiç beklenilmeden birden iftar vaktinde bir doktor geldi, elini tuttu. Üstadımız dedi ki, ben hastalığımı muayene ettirmem, ben hekimlere muhtaç değilim, hekim Cenab-ı Hak'tır. Birden canlandı, sesi çıkmaya başladı. Güya kendisi bir doktor şeklini aldı, doktor ise bir hasta hükmüne geçti. Doktora ehemmiyetli bir mektubu okudu, doktorun derdine deva olacak bir ilaç oldu. Sonra top atıldı, doktora dedi, burada iftar et. Doktor dedi, bugün kusur etmişim, oruç tutamadım demesiyle çok hayret ettiğimiz üstadımızın vaziyeti, orucu bozmuş bir doktorun tıp noktasında hakimane vaziyetini kabul etmedi ki, o vaziyet ona verildi. Evet Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinden gelen şifa duası öyle yüz bin doktora mukabil gelir diye biz de tasdik ettik. Hem bu hastalığın leyla Kadir'de Risalet-i Nur talebeleri, hususan masumlar ettikleri şifa duaları öyle bir derecede harika bir surette tesirini gösterdi ki üstadımıza sıhhat halinden daha ileri bir surette bir vaziyet verildi. Leyla-i Kadir'e layık bir tarzda çalışmaya başladı. Risale-i Nur şakitlerinden gelen bu dua-i şifa, harika bir mucize gibi bir keramet olduğunu biz gözümüzle gördük. Risale-i Nur şakitlerinden emin feyzi. Bizden bir ay uzakta bulunan risale i Nur şakitleri, üstadımızın hastalığının aynı zamanında, hastalığının vaziyetini rüyada aynen gördükleri gibi, Sabri ve Hafız Ali'nin taifeleri de, aynı vakitte burada yani Kastamonu'da olduğu gibi hasta olan üstadımızın hesabına daha mühim bir tarzda çalışmışlar. Şöyle ki, Sabri'nin mektubunun bir parçasıdır. Üstadım efendim, rahatsızlığınız anında oradaki menba-ı nurun mücahitleri bir saat mesai imaneviyelerini hadimi Kur'an hesabına yaptıkları gibi bu havalide de bu seneye mahsus ifa edilen mesai diniye, tahtisi nimet zımnında zikre vesile olduğu fakire bu sene Leyla-i Kadir'den bir gün evvel ihtar edildi ki, bu sene Leyla-i iki gece yap. Bendeleri de cemaate şöyle söyledim ki, Üstadım, selle mehullahu ve âfâhu, bazı bu gibi mübarek geceleri bazı maksatlara binaen o Leyla-i Mübareke'yi ihya için bir gece evvel, hatta Mahut geceden bir gece sonra daha ihya yasay ederlerdi. Biz de o isre ittiban onun hesabına Leyle Kadri iki gece yapacağız diye niyet ve karar ettik. Birinci gecede Evrad-ı Bahaiye ve tesbihat ve sekine ve delailül hayrat ve cevşenül kebir gibi ders ve birtlerimize çalıştık. İkinci gece keza hem nasihat demek ittibaciyetiyle üstadımızın hesabına 100 cemaatle takabbelallah çalıştırılmışız. Sonra Isparta Atabey, İslamköy Kule önü vesaire gibi mahallerde de sair vezaiften maada her gün Kur'an'ın cüzlerini Taksim suretiyle hatmi Kur'an üstad hesabına bütün Ramazan'da ve Ayetül Kürsi hatimleri keza şu halde bu seneye mahsus yapılan ibadatı maruzaların bir hikmeti varmış ki bilmediğimiz halde Kastamonulu kardeşlerimiz gibi üstad hesabına çalıştırılmışız. Fi mabat Rabbim uzun ömürler ihsan etsin. Muammer, ebedi şifa ve deva ve inayetler ihsan buyursun. Amin. Talebeniz sabri. Namaz tesbihatının faziletine ait İsparta'ya gönderilen bir mektuptur. Bugünlerde ince bir mesele kalbime geldi. Vaktinde kaleme alamadım, vakit geçtikten sonra o ehemmiyetli hakikata bir işaret ederiz. Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekâsülüne binaen dedim. Namazdan sonraki tesbihatlar Tarikat-ı Muhammediyedir Aleyhissalatu vesselam ve Velayeti Ahmediye'nin Aleyhissalatu vesselam bir evradıdır. O noktayı nazarda ehemmiyeti büyüktür. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. Nasıl ki risalete inkılap eden Velayeti Ahmediye Aleyhissalatu vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de o velayetin tarikatı ve o velayet-i kübranın evrad-ı mahsusası olan farz namazların akabindeki tesbihat, o derece sair tarikatların ve evratların fevkindedir ve bu sır dahi şöyle inkişaf etti. Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i nakşiyede bir mescitte, birbiriyle alakadar heyeti mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Öyle de kalbi hüşyar bir zat, namazdan sonra Subhanallah Subhanallah deyip, Tesbihi çekerken o daire-i zikrin reisi olan Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam müvacihesinde tesbih elinde yüz milyon adam tesbih çektiklerini manen hisseder, o azamet ve ulviyetle Subhanallah Subhanallah der. Sonra o ser zakirin emri manevisiyle ona ittibaen Elhamdülillah, Elhamdülillah dediği vakit o halka zikrin ve o geniş dairesi bulunan Hatme-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam dairesinde yüz milyon müritlerin Elhamdülillah, Elhamdülillah'larından tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp içinde Elhamdülillah, Elhamdülillah ile iştirak eder. Ve hakeza, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve duadan sonra La ilahe illallah, La ilahe illallah otuz üç defa o tarikat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam halka-i zikrinde ve hatme-i kübrasında o sabık mana ile o ihvan-ı tarikatı nazara alıp, o halkanın zâkiri olan zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam müteveccih olup, Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var. Said Nursi Hafız Ali'nin bu defaki mektubunda çok mübarek ve yüksek duası bizi en derin ruhumuzdan mesrur edip şükre sevk etti ve her musibet zedeye ve hüzün ve kederlere düşenlere manay işaresiyle mededres ve halaskâr ve şifadar ve medar-ı sürur olan elem neşrah leke sadrak ve inne meal usri yusran her musibet zedeye baktığı gibi bu geçen hastalık cihetiyle bize de baktığını yazıyor Evet Hafız Ali rahmetullahi aleyh o noktayı tam görmüş. Ben de tasdikan derim ki eğer o hastalık 20 derece tezavüf etseydi bizlere kazandırdığı neticeye nispeten yine ucuz düşerdi ve rahmet olurdu. Fakat Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh üstadı hakkında benim haddimden çok fazla isnat ettiği meziyet ve masumiyeti onun masum lisanıyla hakkımda medi olarak değil belki bir nevi dua olarak tasavvur ediyoruz hem Hafız Ali'nin Sava gibi yerler, karyeler ve Isparta bir medrese Nuriye hükmüne geçmesi ve Risale-i Nur'un sadık şakitleri harikulade olarak günden güne yükselmeleri, tenevvür etmeleri, bizleri belki Anadolu'yu, belki alemi İslam'ı mesrur ve müferrah eden bir hakikatlı haber telakki ediyoruz. Ahir fıkrasında Muhbir-i Sadık'ın haber verdiği manevi fütühat yapmak, ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemini hemen hemen gelmiş diye fıkrasına bütün ruhu canımızla rahmeti ilahiyeden niyaz ve temenni ediyoruz. Fakat biz Risaletün Nur şakirtleri ise vazifemiz hizmettir, vazife-i ilahiyeye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber kemmiyete değil, keyfiyete bakmak hem çoktan beri sukutu ahlaka ve hayatı dünyeviyeyi her cihetle hayatı uhreviyeye tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında Risale'tün Nur'un şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkaların ve dalaletlerin savletlerinin kırılması ve yüzbinler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri yüze mukabil binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi Muhbir Sadık'ın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuat ispat etmiş ve ediyor ve inşallah daha edecek. Hem öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenabı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbürlenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Rumuzat-ı Semaniye'ye ait iki Risale'yi ehemmiyetli talebelere bir yere gönderdim. Yol kapandı, gitmedi. O iki Risale'yi tekrar dikkatle mütalaa ettim. Fikren dedim ki, bu zevkli ve güzel ve meraklı şirin bir maksada giden bu tevafuklu yolda ne için sevk edilmeden perde indi, başka yolda sevk edildik, çalıştırıldık. Birden ihtar edildi ki, o gaybi esrarı açacak olan meslekten 100 derece daha ehemmiyetli ve kıymetli ve umumi ihtiyaca medar ve herkes bu zamanda ona şiddetle muhtaç ve İslamiyetin temel taşları olan hakiki imaniye hazinesine hizmet etmeye ve istifadeye zarar gelecekti. Çünkü o esrar-ı gaybiye zevkli ve meraklı olduğu için nazarı kendine çekecekti. En büyük ve en yüksek maksat olan hakiki imaniyeyi ikinci derecede bırakacaktı. Onun için idi ki, Sûre-i İdâca Enâsurlâh remsinde esrar gaybi gösterildi. Birden kapandı, perde indi. Hem bu sır içini ki, o yolda istihdam edilmedik. Yalnız o mesleki tevafukiyenin tereshûhatından Risale-i Nur'un hakkaniyetine bir imza ve cezaletine bir zinet ve huruf-u Kur'aniyenin intizamından ve vaziyetinden tezahür eden bir nevi icaz çıktı, daha o yolda çalıştırılmadık. Sayit Nursi